1932 numaralı konu, Zenire'nin kör olan gözünün açılması, Zenayır aslan Rum'du, Müslüman olduktan sonra gözleri kör olmuştu, müşrikler, Lat ve Uzza onun gözünü çarptılar, deyince o da, ben Lat ve Uzza'yı inkar ediyorum, dedi ve Allah Teala onun gözünü geri verdi.